Kamer Suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sureye ilk ayetinde geçip, Dolunay anlamına gelen Kamer adı verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İzlediğiniz <Sessizlik> اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْمُسَقْقَ الْقَمَرِ Bismillahirrahmanirrahim Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü. وَاِنَّ رَضْ آيَةً يُحْرِضُ O müşrikler, her ne zaman bir mucize görseler, sırtlarını döner, bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür, derler. وَكَذَّبُوا <gülüyor> وَاتَّبَعُوا Onlar hakkı yalan saydılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır. onaf <Gülüyor> Oysa onlara, kendilerini inkardan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmiştir. <Sessizlik> Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda! Uyarmalar kâr etmiyor. Sen de şimdi onları kendi hallerine terk et. Gün gelir bir münadi, hiç de hoşa gitmeyen, insanın görür görmez kaçacağı bir yere çağırır. Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş, dehşet içinde mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi, her tarafı dalga dalga kaplarlar. Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette kafirler, bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik, derler. Kendilerinden önce Nuh kavmide peygamberi yalancı saydı ve bu delinin teki dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler. O da, Ya Rabbi, ben mağlubum, artık sen bana yardım et, dedi. derhal boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi takdir edilen o işin olması için birleşti. <gülüyor> Biz Nuh'u levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. O kadribilinmemiş değerli insana bir mükafat olarak gemi bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu. Biz bir ibret olsun diye. O gemiyi geriye bıraktık. Haydi var mı ibret alan? <gülüyor> Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim? Görsünler bakalım. <gülüyor> Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? <gülüyor> At kavmi de peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim Görsünler bakalım.. Biz onların üstüne, o pek talihsiz günde, her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik. Öyle ki, insanları, kökü sökülmüş, İçi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? <Sessizlik> Semut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. <Sessizlik> <gülüyor> ve yani biz dediler içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. <gülüyor>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 Biz de Lut'un ailesi dışında hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise <gülüyor> tarafımızdan bir nimet olarak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 Bütün misafirlerine karşı niyetlerini bozdular. Onlarla yalnız kalmak için, Gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. <gülüyor> Bir sabah kendilerini,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 Şimdi söyleyin ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı güçlüdür? Yoksa ilahi kitaplarda sizin ebedi olan ahirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var? <gülüyor>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 Daha doğrusu onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır. <Sessizlik> Mücrimler tam bir şaşkınlık.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 Bizim emrimiz sadece bir kere hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır. <Gülüyor> Gerçekten biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik.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 küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. <gülüyor> Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar. son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.